Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programından daha Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah Elhamdülillah Allah afiyetler versin Amin cümle Bugün bir özel toplantıyı değerlendireceğiz hocamla birlikte o toplantı vesilesiyle memleketimizde memleketimizin de gündeminde bulunan belki daha geniş ölçekte bütün İslam dünyasının e, meselesi haline gelen bir konuyu e, müzakere edelim istiyoruz. E, geçtiğimiz e, pazar günü Siyer Vakfı'nda, Siyer Araştırmaları Vakfı'nda bir toplantı yapıldı. İşte Nurettin Yıldız Hocam'ın, Bendeniz'in de katıldıkları, başka bazı hocalarımızın iştirak ettiği bir toplantı oldu. O, burada isim vermeyeceğiz ama memleketimizde de yükselen bir tartışmanın gündeme alındığı, işte Kur'an üzerine, sünnet üzerine, hadis üzerine tartışmanın gündeme alındığı, karşılıklı suçlamaların gündeme alındığı ve e, bu iş nasıl daha sağlıklı yürüte, yürütülebilirin konuşulduğu bir toplantıydı. Onu değerlendirelim. Hocalarımızın tartışma işlubu, medyaya İslam'ın ee, taşınma üslubu, burada dikkat edilmesi gereken e, hususlar, e, bu tarz tartışmanın ya da sağlıksız tartışmanın yol açacağı e, problemler, İslam'ın kayıpları bunlar üzerinde biraz konuşalım diye düşünüyorum. Hocam birlikteydik o toplantıda. Evet. Ee, aslında kaygılar herkes tarafından paylaşılıyor ama gene de tartışmanın e, hakikaten e, sıhhatli hale gelmesi de yeterince sağlanamıyor. Siz nasıl gördünüz o toplantıda gündeme gelen meseleyi, onun işte o gündem'e gelmeden önceki seyrini nasıl gördünüz? Sizde de. Kaygılar oluşuyor mu? Evet oradan başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum hocam. Farklı yerlere işte konferanslar ve toplantılar için gidiyorum. Mesela işte kalkıp diyelim Samsun'a gidiyorum. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz çok mutlu oluyorlar. Yani hele Anadolu'nun işte büyük şehir olmayan yerlerinde kendi ocağımızda gördüğümüzden fazla alaka görüyorum. Doğrudur, evet. Ee, ağlayarak sarılan insanlar, i̇nsanlar oluyor. oluyor. Hele bayanlar çok duygusal oluyorlar. Ee, özel soru sorabilir miyim diyor. Tabii diyorum. Hayret ediyor kadın. Yani bana evet. özel soru sorabilirsin dedi. Bunu bir nimet olarak görüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Gittiğimiz yerde işte hocasın e, medyatik ismi var. İnsanlar memnun oluyorlar, dua ediyorlar ama hocam benim gibi bir başka hoca efendi ile e, bir arada fotoğrafımız çıkınca çok daha fazla mutlu oluyor insanlar. Evet. Sanki böyle Hacer Esved'i görmüş gibi kabul <gülüyor> ediyorlar. Bunu ben hoca efendilerle bir araya geldiğimizde e, özellikle gündeme getiriyorum. Yani bu ne e, hasret bırakılmış bir sahne ki iki genç hoca bir araya, araya geliyor. Muhabbet ediyorlar, çay içiyorlar. O hocalar. geceki, o geceki toplantının fotoğrafı da paylaşıldı. Evet, medyada da belli medyada da gündeme geldi. Yani hocalar bir araya geldi. <gülüyor> gibi çok. Yani da, evet. Hakikaten. Dağlar buluştu gibi. Gibi. Yani evet. dağ buluşmaz, hoca buluşmaz. Şüphesiz yanlış bir şey hoca buluşmaz demek. Ama e, halkta böyle bir kanaat oluştuysa, evet. bunun da bir hani. Ateş var ki duman çıktı bir yerden, evet. durup dururken bu duman çıkmıyor. Ben bunu özellikle e, beyan ederek başlamak istiyorum. Yani e, Hoca Efendi konumunda olan, ümmeti Muhammed'in ilmine, dinine, eğitimine hizmet eden, yeri geldiğinde insanların nikah şahidi olarak başlarında bir baba e, olarak görmek istedikleri birşey, Hak ediyorlar etmiyorlar ayrı bir konu Allah biliyor kimin bu makamı hak edip etmediğini Ama adı Hoca Efendi ise Sarığı varsa yani, yani başında sarık varsa Başında sakalın varsa Seni bu ümmet böyle görmek istiyor Kendi haramlara Batmış biri de olsa ki Onlardan da bunu görüyoruz e, Seni iyi görmek istiyor evet. seni peygamberin vekili görmek istiyor evet. vesselam e, Bu nedenle o fotoğraf bile Çok değerli hocam yani sizinle yaptığımız evet, toplantının evet. üzerinden 5 gün geçti. Ee, yani çok tebrik aldık. Sanki bir şey yaptık gibi. Çok bir şey yapmadık gördüğünüz gibi. Evet. Yani 2 saat o 3 saat oturduk. Durum değerlendirmesi yaptık. Ben kendi nefsim adına söylüyorum. Herhalde bizim filan ilmihal kitabını 3 saat 5 saat ders yapmadan önce kendimizi ders yapmamız lazım hocalar olarak. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Yani bulunduğumuz konumun fıkı var. İncelikleri evet, çok var. Güzel. Hocalık fıkı diye bir fıkhı, fıkhı olması fıkhı. lazım. Evet. İnternet çıktı onun fıkı lazım. Hocalığın fıkı lazım. Ki e, İhyaülü Müddini gazali yazmaya başlarken e, ilk yüz sayfası budur hocam. Hocalık fıkhıdır. Evet. Orada alimleri, dünya alimleri, ahiret alimleri diye ayırıyor. E, yani... Peygamber Aleyhisselam'ın koltuğuna benzer bir koltukta oturmak bir vebal, bir sıkıntı. Nasıl siyasetçiler mal beyannamesi yaparak göreve başlıyorlar. Evet. Bir yerde müdür. Ümmeti Muhammed'in hoca, alim, şeyh efendi. Neyse adını muayyen bir hoca diye koymayalım. Önde duran, evet. İslam hizmetinden dolayı önde duran şahsiyetler diyelim. Evet güzel. Bunlar fikir mal beyanı mı diyeceğiz? Fikri beyan mı diyeceğiz? Neydiler? Ne oldular? Belki hal. Hal beyanı evet. Değil o. mi? Hal, hal beyanı. Mal beyanı değil hal beyanı. Hal ve beyanı. Fikir beyanı evet. Hal beyanı e, vermeleri evet. lazım her 5 yılda bir. Evet. Yani sıfırlı evet. ve 5'li yıllarda memurlar veriyor ya evet. mal beyanı. Çünkü sen devleti kullanıyorsun. Bu devlet sana şu kadar maaş veriyor, değil mi? Mal evet. memur Tabii, niye mal beyan. Beyanı veriyor? Onun içindir. Ee, evet. Eee sen Bununla biriktirebileceğin imkanlar belli. Eşinin arabası nereden geldi soruyor. Ümmeti Muhammed'in din varlığı herhalde devletin sunduğu imkandan daha fazla. Basit daha bir meyvurun, kıymetli. Daha kıymetli evet. maddi manevi evet. kıymeti var. Neydin ne oldun? En basitinden e, sen normal medrese talebesi iken onlarca cilt kitaptan icazet almıştın ama Ebu Hanife'yi amcanın çocuğu gibi görmüyordun. Evet. Alim diyordun. Beş sene sonra ne değişti desene bu Hanife ile cedelleşmeye başladın. Evet. Hal beyanı dediğiniz şeyde <gülüyor> bu formlar doldulusu ne değişti? Evet. Din sonradan mı öğrendin sen? Cahil miydin daha önce? Yani İmam Buhari senin de o, İmam Buhari diyor ki sahiinde diyordun. Şimdi lan Buhari niye geldi? Allah Allah. Yani hal beyanı yapması lazım alimlerinde, hoca evet. efendilerinde. Demek ki sen. Ümmeti Muhammed'in sana ile beraber gevşeme mi gösterdin? Kendini çok bir şey mi zannettin? Buna e, Alaydar Efendi diye birisi var ya Evet e, Babamın eski kanalıyla Şeyhlerden e, Mahmut Efendi'nin şeyhi Şeyh, olan evet. e, iyi bir fakih evet. Ve aynı zamanda mutasavvuf Allah dostu bir insan e, on, Onun Babamın kulağına döktüğü sözlerden biri olarak Ben babamdan e, duydum e, ilim esbabu tuyandandır dermiş Allah Allah esbabu tuyandan yani Türkçe leştirelim Türkçe evet. <gülüyor> Türkçeymiş o Türkçe dedim evet, ama tabii. yani nasıl para mesela azdırıyor yani azgınlık sebeplerini azdırma azdırma şeytanın azdırmak evet. için kullandığı sebeplerden biri ilim evet. e, bunun Kur'an-ı Kerim'de de şahitleri Hı. var hadis-i şeriflerde de zaten işaretler var onun için gazali herhalde ilimlerin ihyasına gelirken bu ilimle girmiş önce. Evet. afetin sorumluluğunu da alimlere yüklüyor orada. Evet. Alimler mesul diyor. Mesela belki e şimdi alimlerimizin ihyanın o bölümünü bir yeniden yeniden satır satır hepimizin okuması hepimizin lazım. Okuması. Hangi alimi arıyoruz onu bulmak için bizim okumamız lazım. Evet. Alimler de işte hal beyanını doldururken formu onu evet. bir okumaları. Bunlar da bana sorulur diye <gülüyor> Yani evet. sorulacak ümmet soracak Sormazsa ümmetin Rabbi soracak evet. Soracak evet. muhakkak ee, Şimdi orada mesela Gazali dikkatimi çekmişti ee, Şam'da Müslüman bir doktor bulamayışını Evet Şam'a dışarıdan gelmiş mecusi veya Hristiyan doktorları Müslümanları kadınları değil ama Müslümanları muayene ediyor olmasından alimleri sorumlu tutuyor. Medreselerde siz diyor sadece Aynen. diyor fıkıh okuttunuz diyor. Niye tıbba diyor önem vermediniz diyor. Yani Şam'da e, doktor bulunmayışını bir siyasetten mesul tutuyoruz. Yani siyasetçi niye hastane açmadı diyoruz. O ümmetin, ya, ümmetin babası durumunda alimi görüyor. Alimleri Aynen. sorguluyor. Niye ihmal ettiniz? Siz bu, bu alanı açacaktınız yani Yani siyasetçinin önünü açın evet, Halifenin yani. önünü açın der gibi getiriyor Burada e, Alimlerin Mal beyanı doldurur gibi hal beyanı evet. Doldurmaları gerekiyor Allah katında tabi bunu verecek bir makam yok Şu anda Doğru, yani evet. Haram yemekten korktuğu gibi Bir müslümanın bir alimin Halinin beyanını izah edememekten de korkması lazım Hem kullar Zaviyesinden hem de Allah'ın huzurundaki Allah hesapta tabi. Halim neydi ne oldum Yani evet. kendinden öncekileri Niye çiğnesin bir alim Ya da niye önündeki Emanetleri ihmal etsin evet. Şimdi e, Burada tabi neler yapması Gerektiğine dair alimlerimiz Hoca Efendi'lere akıl verecek durumda değiliz biz ama Bir nefis evet, muhasebesi öyle bir yapıyoruz şey. yani. Bir, yani Görünen Durumun belki böyle bir e, Muhasebesini yapmak lazım Elbette. Değil mi? Yani görünen durumda niye bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü bu, konu, bu alanda bir problem var. Yani şu anda ortaya çıkan mesela hocalar manzarası ya da ilim adamları manzarası toplum içinde kaygı uyandırıyor. Yani bu mu olmalı gibi biz biz bu boyutta tartışmıyoruz diyor insanlar yani şey e, meseleleri. Bu bana soruluyor hocam. Evet sorulu Her gittiğim yerde. Değil mi Anadolu'da her yerde. Anadolu'dan gelen sorularda da gitmeden de soruyorlar. Gitmeden de. E, hocam ben e, çok böyle yaşı başım geçmişi ve geleceği değerlendirecek çapta görmüyorum kendimi ama dikkatimi çeken şu. Bir 163. madde vardı. Eskiden, Çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet. Bizim için eski de yani ilk yıllara yaşayanlar için hala mi herhalde Tabii. o işkenceyi yaşayanlar. Tabii, yaşayanlar için. O yüzden hapse girenler hala yaşıyorlar mesela evet, pek evet. çoğu yaşıyor. Şimdi Müslümanların bir layıklık muhalifi olmak 163. maddeye yakalanmak vesaire bir sürü sıkıntıları vardı. Bunlardan kurtulduk hürriyet diye sıkıntımız var şimdi hocam. Evet. Yani e, devlet serbest bıraktı Konuşan konuşsun diyor Kimse kimseye bir hesap sormuyor e, Deyim yerindeyse küçük bir çocuk da e, Yaşlı bir adam da eşit şartlarda konuşuyorlar evet. 80 yaşında bir dede de söz alıp konuşabiliyor 8 yaşında bir çocuk da parmağını kaldırınca o da konuşuyor bir evde Şimdi e, ilim adamı Ümmeti Muhammed'in alimi ee, onlarca yüzlerce alim insan yetiştirmiş birisinin de bir demeç verme hakkı var. Yeni ilahiyat fakültesine girmiş ya da mezun olmuş neyse birisinin de hakkı var. İkisi de Twitter'dan konuşuyorlar. Evet. Kim haklı diye takdir edecek bir komisyon da yok. Zannediyorum söylemek istediğim şey. Şu anda e, ümmet Muhammed'in hocaları, alimleri, şeyh efendilerinin sorunu... Her şeyin serbest olmasından kaynaklanıyor Hocam sanki mesela Çocukların Ya da ilahiyat talebesinin Bir şey konuşuyor olmasından Problem çıkmıyor değil mi? E, büyüklerin <gülüyor> Büyüklerin o düzeyde Serbest e. konuşmasını gündem yapıyorum Yani şimdi e, Allahu Teala Sanki hiçbir şeyin hesabını Sormayacakmış gibi çünkü devlet evet. soruyordu Dikkatli konuşuyordu insanlar evet. 163. Var, madde varken <gülüyor> e, Yani Allah rahmet eylesin Timurtaş Hoca Efendi İp gelmez Kabul edilen şeyler söylüyordu Şimdi hepsi serbest onların evet. Ama o işte mayhanecilere karşı Siyasetçilere konuştuğinde Müslümanlar birbirlerine öyle konuşuyorlar evet. Tek sorun var Eğer bu konuştuğumda mahkemeye verir Tazminat alırsa dikkat ediyorum ben Tazminat oluşturmayacaksa Bur gitsin. Allah'ın e, huzurunda geçin. ne olur? Yani bunun adını çok zor olacak koymak ama ahiret unutulmuş olarak konuşuluyor. Allah Allah. Evet. Çünkü sadece kul hakkı zaviyesinden bakmıyorum hocam. Evet. Ben Nurettin Yıldız'ım. Evet. Burada radyoda konuşuyorum veya bir salonda konuşuyorum. Beni yüz kişi dinliyor. Bin kişi dinliyor. Neyse, Yok yüz evet, kişi. kişi. Beş bin, bin kişi olsun. Beş bin kişi dinliyor. Yanlış yaptığım zaman Hepsinden özür dileyip geri alabilirim bu sözüm yanlıştı derim ama evet. kaydediliyor. Asırlar sonrasına kalıyor. Tabi Dinimin üzerinde oluşturacağı kara bulutu düşünmeden konuşmamam gerekiyor benim. Ya yani sizin özür dileyip ulaşamayacağınız belki binlerce insan veya yüzlerce nesil var yani. Yani bir Hoparlörle ses ulaştırılıyordu yakın yıllara kadar. Hoparlör kalktı. Herkesin cebine giriyor hocalar artık. Abi, herkesin cebine, cebine giriyor. giriyor. Bir politika gereği midir? Belli bir plan gereği midir? Onu da bilmiyorum ama e, herkese sınırsız hürriyet tanındı bu dünyada. Herkes serbest konuşuyor. Herkes konuşuyor ve dinin aleyhinde konuşmak da en serbest şey. Evet. En serbest şey Yani değer denen Kutsal değer denen şeylerin Tamamı şu anda serbest Sataşılır hale geldi Ne milli değerler Ne dini değerler Ama bizim e, şeyimiz hocam yani Din aleyhinde konuşanlar bir kategori Değil mi bir kategori biz din üzerinde ama hocam, konuşanlarla ilgili problemi din üzerinden ama din aleyhinde olanların söylediğini de din üzerinden söylüyor insanlar artık evet. sorun burada. Evet. Yani sizin e, efsane kitabı masal kitabı diyordu sol kesim mesela evet. e şimdi Müslüman çıkıyor bunlar masalcı şarkıcı kitabı diyor Buhari için. Allah Allah. Yani evet. dil birliği oldu dışardakilerle din içeride, aleyhinde e, konuşanlarla din üzerine gelmeye başladı. Yani dil neredeyse dine bu kadar sataşmayın diye eski düşmanlara kalacak savunma. Evet. evet. Yani bu, bu bundan dolayı hassas bir noktaya geldiğimizi söylüyorum. Yani çünkü içerden tokmağa vurulması çok kötü. Evet. Davula dışarıdan vuruluyordu, evet. İçeriden de bir tokmak oluştu, davula vuruyor. Evet. Değişik bir ses geliyor bu nasıl sefer Nasıl bir şey var hocam Burada nasıl bir psikolojiden mi söz etmeli Bir projeden mi söz etmeli Her şeyden önce hocam Sosyoloji psikoloji loji ojiye ihtiyaç yok evet. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Onlarca hadisinde Bu dinin Ahir zaman yaklaştıkça Sorunu içinden olacak Diye işaret var hadis-i şeriflerde evet. Hatta Yahudiyi taşlar bile öldür diye hıbar edecek, ağaçlar bile evet. yani yani dış benim düşman benim arkamda bir Yahudi, vardı. Yahudi var diyecek evet. yani bu gösteriyor ki dış düşman teslim olacak sonunda ama evet. şeytanın bütün yatırımları Müslümanların içinden çökertme çalışması üzerine kurulacak bu konuda 3-5-20 hadis değil daha fazla hadis şerifler var ümmeti Muhammed'in bu fitne hadislerine, ahir zamanda ortaya çıkacak fitne hadislerine e, çok ciddi eğilmesi gerekiyor. Yani e, mesela... Ben, ben bunun bir parçası mıyım, mıyım kaygısıyla... Ya da kulaklarımı ne kadar kapatabiliyorum evet. böyle bir sese. Çünkü hocam şu e, Rabbime hamdolsun yarım asırdan fazladır bu dünyadayım. Beş yaşından beri de rahlenin üzerindeyim. Allah babamdan razı olsun. Allah, yani, hayırlı e, uzun fakat ömürler Mesela işte... Isha. 40 senedir ezber bildiğim, üzerinden icazet aldığım bir kitaba ait bir bir şey söylüyor birisi. Bir an sendeliyorum hocam. Acaba bunu dediğinin doğruluk payı var mı diyorum? Siz bile. Yani ben ki onunla yoğrulmuş bir hayat yaşıyorum. Evet. Acaba öyle miydi bunun senedi filan? Bir duruyorum böyle bir ilkiliyorum. Evet. Sonra içimden ya ne yapıyorsun sen? Sen de irkiliyorsan Evet. E, de mesela. Bir hoca efendi hepimiz de tanıyoruz İsa aleyhisselamın e, nüzulü dediğimiz inmesiyle evet. ilgili e, bir şeyler söyledi Yahu bu ümmetin tevatür derecesinde inandığı bir şey Bununla ilgili bir sürü beyanlarda bulunmuşum ben e, Böyle bir iki saniye yani öyle bir eksiklik olabilir miydi filan de tereddüt ediyorum hocam Allah korunmadı. Açılıyor. Ee, yani, yani hemen sizin gibi diyelim. sizin gibi öyle bir e, birikimi olmayan bir insan için düşündüğümüzde Biz sıradan talebeyi düşün hocam. Evet. Biz doğduk 5 yaşında halenin üstünde bulduk. Beynine burgu giriyor insan. Yani istesem de o şeyi Allah'ın izniyle çıkamam diye düşünüyorum ya. Yani ben vazgeçeyim desem de maazallah vazgeçemem artık. Yüzlerce kere çevrelendim ben bu işte. Çevrem öyle arkadaşlarım, şöyle, dostlarım öyle. Ama bir de yeni bir insanı düşünelim hocam. Dün e, İslam'a ısınmış. Ya da sadece camide, cuma vaazında anlatılan şeyleri... Bilen di, di, O düzeyde bilen birisine... Bir de hadis-i şerif bir şeye işaret ediyor. Ali ül lisan. Dilinizi çok iyi kullanacaklar diyor. Evet. Dil, dil kalitesi. Dili çok iyi kullanıyorlar. Bir de tatlı tatlı birisinin... Göz akıtarak din ve ahireti kurtarmak pahasına... Benim temellerimle oynadığını düşünün. İşte oraya diyorum hocam. Nasıl mesela bir insan o noktaya gelir ki? Şimdi? Yani orada acaba nasıl bir psikoloji rol oynuyor? Ya da dediğim gibi bir proje mi var? Yani o ağlamalar da mı proje? Hocam o o, o dil de mi proje? Projelere inanmak istemiyorum. E o zaman burada bir gün işte Sultan Ferdi Ahmet, zaaf mı Sultan Ahmet Camii'ne anlatmıştım hatırlıyor musun? Evet. yoksa başka bir yerde mi hatırlatım? müsaade ederseniz bir daha hatırlatayım lütfen. Trabzon'da bir yerde oturuyoruz İşte ee, işte hoca olarak bir köyde caminin önünde oturuyoruz bana hoş geldin dediler nereden İstanbul'dan deyince hemen yaşlının biri sen dedi Sultan Ahmet Camii'ni biliyor musun dedi bilmem mi dedim ya dedi İngilizler oraya dedi Casus bir imam koymuşlar bir zaman dedi. <gülüyor> Duymadım. çok <mi>? önemli <gülüyor> hocam, çok hassas bir menkıbe diyeceğim de benim yaşadığım hmm. bir olay. Ee, sen biliyor onu dedi? Ben hiç görmedim dedim. Ben e, gönenli hoca efendiydi <gülüyor> benim çocukken. Şimdi Emrullah hoca efendi dedim. Ben O ikisi de <gülüyor> ikisi de İngiliz adamı değiller derken "Yahu Kaur İngiliz nasıl yaptı bunu filan böyle aralarında muhabbet. Başka bir yaşlı. Evet. Onun yaşıtı. Bu dediğim 80 yaşlarında bir ihtiyar. Evet, evet. Hassasiyetinden söylüyor. Başka bir yaşlı dedi ki çirkin bir cümle söyledi ona. Kes lafı dedi. Böyle hmm. bir şey konuşma dedi. Ondan sonra o da dedi ki ben yalan mı söylüyorum? Sor bu hocaya dedi. Bu da biliyormuş bak dedi. Hocam çok tatlı bir ikaz yaptı. Dedi ki bana bak dedi. Sultan Ahmet bizim o Karadeniz'le hmm. açısı bizim camemizdür. Çok güzel. Oraya kâvrimam kedurusam benim dinüme zarardır bu. Yani sosyolojik bir ifadeyle olduysa da böyle bir şey bunu zikretme. Camim hmm. lekelenmesin. Tabi yani. Tabii yani bu, bu camiye arama, kondurmuyor. Yani bunu sen nasıl köylü diyeceksin şimdi hocam? Evet. Cahil nasıl diyeceksin? İrfan var orada. Yani camide oldu kabul et. Kapat gitsin. Camim evet. lekelenmesin. Camiyle Sultan birlikte, Ahmet evet. lekelenmesin. Adamın içine kurt girmesin camiye girerken. Şimdi yani caminin içinde kurt girer girmez ayrı bir konu. Bir de caminin prestiji var toplumda. Evet. Sultan Ahmed'in prestiji var hocam. Yani oraya casus girdi. Buraya şu girdi çürüyor caminin değeri düşüyor. Müslümanların e, camilerindeki mihraplarındaki e, insanlara itimadı sarsılıyor. Bu sebeple hoca efendilerimizin yani bir proje ürünü olarak böyle bir şey yaptıklarını ben bu şeyden sonra dikkat ediyorum. Proje evet. kelimesine dikkat, varsa bu bile... Bu şeyler vardır hocam. Hani komplo teorisi falan diye evet. çok konuşulur. Böyle siyaset içinde vesaire konuşulur. o Şimdi biz olmaması gereken bir şeyi konuştuğumuz için, yakıştıramadığımız için. Evet. Değil mi? Ya bu nedir o zaman? Yani şimdi sizin gördüğünüzü Düşünüyorsunuz ki onun da görmesi lazım. Değil mi? Ya bu benim söylediğim, diyelim Buhari üzerine söylediğim bir şey. Bu milletin gönlünü yaralar. Yani bir şeyi açar. Yani kafaları zonklatır. Şimdi siz düşünüyorsunuz da diyelim falanca hocamız niye bunu düşünmez sorusu sorulduğunda insanlar izah edemiyor biraz da. Değil mi? Yani, Tabii. Evet. Şimdi bir de tatlı değil nazik evet. şairane konuştun mu? E bu adamda kasıtlı olmaz diye evet. e bir ön yargı ile bakılıyor kasıtlı olmaz demek ki hakikatı evet. söylüyordur. Burada hocam e belki bunun üzerine ilim adamlarımızın oturup yani bir insan 50 sene ilimle uğraştıktan sonra böyle icatlar niye yapar? Evet. Yani böyle kaymalar hı hı. niye yaparı evet, tam i̇lim, soru adamları, o yani, yani evet. ilim adamları düşünsün ama ben hızlı bir başlıklar açayım müsaadenizle <gülüyor> hı, çünkü bizim programımız herhalde böyle uzun açılımlara müsaade biz de zaten konuşalım bir... hocam yani biz aklımıza geleni konuşalım burada yani bazen soruyu koymakta e, e, bir şeydir yok, cevap Çözeceğiz suyum, diye he. bir iddiamız olmasın yok, tabii, diyorum evet, yani o büyük evet. büyük bir iddia olur hocam bence bir numaralı bilmemiz gereken şey şu Rabbimiz رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا Kalplerimizi kaydırma deyin diyor Kur'an-ı Kerim. بَعْدِ <gülüyor> Hidayetten sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ey kalpleri elindirin bulunduran Allah Ey Rabbim kalbimi sabit tut. Senin Gönlü. dinin üzerinde. Evet. Şimdi kaymaz kalp yoktur. Oca Göz açıp kapayıncaya kadar yani Beni hoca da olsa, bırakmıyor. alim de olsa, kitap da okusa, kimsenin kalbi e, böyle zincirlerle bağlı değil, sabit değil. Allah'ın... Yani dikkat etmek gerekiyor. Kalbine. Yani hep biz gençler üniversiteye gidince fakültede bir yanlış iş yapar diye tereddüt ediyoruz da, pek çok hoca efendi fakülte ortamlarına ömrünün sonunda gidince şok geçirip fikir değiştirdi. Evet. Biz çocuklar fakültede Genç çocuklar işte karşı cinse takılır Eyvah orada bir e, Sapık fikre takılır Uyuşturucuya takılır diye tereddüt ediyoruz ya hocam evet. Ben pek çok hoca efendiyle Saatlerce konuştuktan sonra Şunu anladım Hoca efendinin kayma noktası neresi biliyor musunuz Medrese adamı Kendi kendini yetiştirmiş i̇şte Mesela bu güzel bir soru Kayma noktası kayma neresi Kayma noktasını yakalıyoruz i̇şte, i̇şte orada bir psikolojik Ama yani, bir noktayı tespit ettik kaymaz biri yok Zaten haliniz evet. ben tabii, tabii. Allah korumadığı an gittik Ben bir ifade, kalbe mukayyet olmak Kal ya. Evet o sözünüz hoşuma gidiyor ee. Kalbe mukayyet olmak Ya da kalbin sahibine çok yalvarmak, yalvarmak lazım, Kaydırmasın diye Şimdi e, Mesela dikkat edin bir hoca efendi Çok iyi e, bilinen biri Böyle uç görüşleri var e, Özellikle bu görüşlerin e, Ben merak ettim Yani Beraberliğimizde var geçmişte bir sürü aynı şeyleri söylüyorduk Şu anda hala bazı noktalarda Aynı şeyleri söylüyoruz Bir gün bir üniversiteye bunu çağırıyorlar Akademisyenlerin odasında Çay içiyorlar Oradaki eziklik Yıllar sonra Farklı görüşlerin açılım noktası oluyor Yani hmm. Deyim yerinde ise Köyden ilk defa Yedi yıldızlı bir otele bir insanı Getirdiğinizi düşünün Köy, Ayakları kapıyla, dolaşır falan Bu da talebe yetiştirenlerin medrese sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir husus modernizmi en sonunda gören modernizme sapabiliyor evet yani burada kültür şoku belki çok güzel isim bu kültür şoku aşırı kompleks evet. imrenme kıskanma çünkü alim de insan hocam tabii Alimde evet. insan. Evet. Asasiyetleri var, üzüntüsü var, temennileri var, hırsı var. Alim olmak demek yani tek başına her şeyi garantide olmak demek değil. Bilakis daha fazla risk taşımak. Traktörün kaza yapma oranıyla... 300 kilometre kadranı olan bir arabanın kaza yapma oranı aynı değil hocam Traktör evet. ne kaza yapacak 25 kilometre gidiyor zaten Evet Yani tarlada düştü olur başka bir şey olmaz traktörde Ama 200 kilometre sürat yapan bir arabanın bir çakıl taşı bile devirir Evet Traktör kayalara çarpıyor devrilmiyor Devrilmiyor doğru. O sebeple sürat yaptıkça kaza oranı arttığı gibi ilim arttıkça da risk artıyor Evet. Öyle inanmak, yani biz toplum alimleri garantili evliya melekler zannediyorlar Böyle bir kadrosu sade, yok Sade bir insan Belki konuşurken ya ben Rabbimin gücüne gidecek bir şey söyler miyim diye kaygı duyuyor ama... Cahil mangal da kül bırakmaz hocam Atar mangalı gider ama bu mangalla oynuyor evet. Elim evet. yanmaz diye düşünüyor evet. Yani cahil boş konuşuyor Fakat e, nihayetinde elini tutmaz ateşe Evet Cesaret getiren bir farklılık var. Nedir o? İlim adamıyım, uzmanım ben. Evet. Yani doktorun mikrop kapmam demesi gibi bir şey bu. Halbuki en çok mikrop doktor kapar. Evet. Mikropların içinde korunmadı e, takdirde. Evet, takdirde. Birinci kayma noktasını tespit ediyorum hocam. E, bu dönüşüm döneminde e, bizim bir medreseden yetişme evet. bir de yeni kurulmuş hilafet sonrasında modern okullardan imamati bilahiyatlardan yetişme diye iki nesilden ilim geliyor. Bize. Geliyor evet. İkisinden de besleniyoruz. Bunu inkar etmemizin gereği yok. Tabi. Yani sadece medreselere yüklensek yeterli değil ilim bizim için. Tabi. Bir noktada eksik kalacak. Yani Ramazan'ın e, orucunun saat kaçta açılacağını hesap edecek kadar matematik görmüyor medresede talebe çünkü. Evet. Bir miktar matematik bilmesi lazım. Sadece ilahiyatlara kalsak yani o meşrepten suyumuz gelse sadece yine su yetmeyecek bize. Dolayısıyla şu anda hem Türkiye'de hem diğer İslam toprağı olan yerlerde bizim iki meşrepten de gelince ancak yetiyor suyumuz. Yetmiyor evet. da yani işte abdest alacak kadar, kadar yani evet. susuzluğumuzun bir miktar gidecek kadar olabiliyor evet. yoksa tam yetmiyor Şimdi bu medrese ekolü ile diğerleri barışacak kadar henüz bir araya gelemediler. Birbirlerini yok kabul ediyorlar. Yani evet. akademisyen e, kadrolarımız o tarafı zayıf görüyor. Bunlar o tarafı ihlassız görüyor. Ama keşke böyle bu kadarla kalsaydı, birbirlerini beğenmiyor olsalar da birbirlerine kompleksleri olmasaydı. Evet. E, bir e, Medreseden bir tarafı veya oradan bu tarafı bir araya getirdiğimizde biz yani buyurun hı hı. dediğimizde hakikat ortaya çıkacak. Ama birbirlerine kompleks yapıldığında. Evet. Bu komplekste mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi medrese ekolünden birisi işte biraz önce örnek verdim. Gidiyor bir ilahiyat fakültesi amfisinde O modern ortamı görüyor vesaire filan. Bir tür ya bunlarda bizde olmayan çok şey var gibi hı hı. görüyor. Bunun... ...Müslümanlar arasındaki... ...yansıma oranından söz ediyorum... Evet. ...aynı şekilde... E, ...şu kadar ciddi akademik çalışma... ...yapmış birisi... E, ...kendi birikimini... ...yok kabul edip... ...gidip başka birisinde bizde olmuş de... Işte, e, ...son iki senesi olmasa Ebu Hanife ...helak olurdu... Hmm. ...dolayısıyla ben de gidip filan yere intisap edeyim... Diyor. ...filan yere intisap etsin... ...ama geçmişini... ...akademik çalışmasını sıfırlayarak yapmamalı bunu... Evet. ...bu ne oluyor komplekste bakış... ...dediğimiz evet. bir noktaya getiriyor... ...bu A tarafından B'ye... ...B tarafından A'ya geçince... ...kıyamet kopmaz zannediyoruz ama... ...o ikisinde kalsa kopmaz... ...bu topluma yansıyor... Evet. ...aşağı doğru indiğinde... ...halk tabakası... ...işte bunlar tasavvuf eyle... ...bunlar bir şey anlamaz diye yorumluyor bunu... ...bunlar da bu akademisyenler... ...boş yazı yazarlar sadece... ...namaz kılmaz kendileri diye... Halkı birbirine dövüştürüyor bu iki grup. Evet. Dokarlar, dolayısıyla e, sıfıra en yakın noktada bir derecelik bir açı karsa gittiğinde İstanbul'dan ya da evet. Antalya'dan Edirne'ye geldiğinde açı 170 derece, 200 derece oluyor. Evet, evet. Sorunumuz evet. bizim burada yani alimlerimiz bu kayma noktasına e, komplekslere dikkat etmezlerse bir sorun çıkıyor. İki bunun Halk tabakasına nasıl yansıyacağını özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Ben bir yere gitmiştim. Hocam bir hatırlatma yapalım. Yani programımızı takip edenler için İslam'dan hayata ölçüler programındayız. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Hocalar arasındaki münasebetleri konuşuyoruz. Orada bazen toplumumuzun sade insanlarını rahatsız eden, yani sadece bazen kamplar oluşmasına yol açan ve bu tartışmalar içerisinde İslam'ın hani maazes e, meslekselerinin e, alanlarının çiğnendiği, yıprandığı sonuçlar doğuran bir suyumuz hocam, suyumuz kirleniyor. Suyumuz kirleniyor. Onu konuşuyoruz. Evet hocam, buyurun. Bir e, yere gitmiştim bir konferans için hocam. E, konferansa çağıran arkadaşlar işte bir odada bekliyoruz dedik hocam. Bir soru var dedi. Ona cevap vermeden konuşturmayacak seni kimse dedi. Hayır olsun dedim. E, seni bekliyor herkes dedi. Cevap vereceksin dedi. Konuşu benden önce e, giden kişi doktora teziymiş Adem aleyhisselam'ın yaratılışı. Evet. E, Orada bir buçuk saate yakın bir zaman, çiftçi, işte memur, sıradan insanlar, Anadolu'da bir kasabada, Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennet, bizim gideceğimiz cennet mi, başka bir cennet mi bu konudaki rivayetleri anlatmış. <gülüyor> evet. Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında, e, şimdiki bizim şeklimizde miydi? Dünyaya gelirken bir işte değişik bir linkten geçirilip de e, bu şeklim aldı. <gülüyor> bir buçuk saat bunu anlatmış İnsanlar uyumuşlar ee, O azarlamış Uyanık olanların da kafası Azarlamış hmm. Yani ben size babanızı anlatıyorum Demiş siz dinlemiyorsunuz ee, Bir daha ikaz etmiş Bir daha anlatmış Şimdi ona cesaret edememişler Çünkü soru sorarsak bir saat daha konuşur diye Sonra gelen birine sorarız diye Düşünmüşler Ben konuşmayı ne yaptım Hocam ama beni ikaz ettiler bu soruyu cevaplandırmadan seni konuşturmazlar burada insanlar çıldıracak gibi oldular. Evet. Çünkü şeytan için bulunmaz bir şey hocam. E, tesettür yani o gitmiş. konuşuyor gidiyor. Ondan sonra konuşup gitmemiş, konuşup batırıp gitmiş. Batırıp Kafaları batırmış. Evet. Namazdan mı soğursun insan sonra? E, Eşinimi basit görürsen zaten Adem Aleyhisselam cennetten çıktıktan sonraki halinden. <gülüyor> babalık diye. kompleksi var. Ya. Yani kompleksi saplayıp <gülüyor> gidiyorsunuz ya. Hocam ne gerekli? Her şeyin sıfıra doğru indiği bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanın kanı sudan ucuz hale gelmiş. Ya. Böyle bir dünyada böyle bir. Ben de ne yaptım hocam? Mikrofona geçtim. Kardeşler dedim. Soru soracaksınız biliyorum dedim. Beni ikaz ettiler. Her istediğinizi sorabilirsiniz. Ama lütfen beni dinleyin dedim. Ne cevap vereceğim onu söyleyeyim size. Dikkat kesildi herkes. Dedim ki bakın ben sadece allah Teala'nın peygamberinin ve İmam-ı Azam'ın anlattıklarını bilirim. Hayali hiçbir şey bilmiyorum. Görmediğimi bilmiyorum. Kur'an'da yoksa bilmem. Bu konuda soracaksanız sorun dedim. Evet. Açar bakar size söylerim dedim Ondan sonra biri dedi ki Sorma demekten fena oldu bu dedi. <gülüyor> Dedim kardeşim Ben hayal kuramayan bir adamım Roman evet. yazamıyorum dedim Ondan sonra başka biri Dedi ki Hoca Efendi anlaşıldı siz konuşabilirsiniz dedi Teşekkür ederiz evet, dedi. Evet. Ben öbür zatı sonra araştırdım Çok değerli bir zat hakikaten Hakikaten ilim erbabı birisi Fakat bir sıkıntısı var Kendisini bir akademik toplantıda zannetmiş Zannet yer, evet. Bilimsel bir toplantıda zannetmiş Hocam filan yerde işte İslam'da filan konu diye bir akademik toplantı yapılıyor Gazetelere evet. ilanlar veriliyor İşte filan otelde ikramlar var deniyor Hocam onlarca ilahiyat fakültesi var Yüzlerce yazar çizer var bu ülkede Müslüman olarak 20 kişi gitmiyor o toplantıya Evet. Bu neyi gösteriyor? 77 milyonda İslam'da filan konu dediğin şeyi 20 kişi bile alıp dinlemiyor. Yani toplumdan bu kadar uçuk bir konuyu sen doktora tezi olarak hazırlamış olabilirsin. Koy kütüphaneye Ümmetim Muhammed günün birinde istifade etsin. Ehli gelsin istifade etsin. İkinci konumuz hocam ne konuştuğunu, nerede konuştuğunu, konuştuğunun ne olacağını bilmeyen önderler sıkıntıdır. Evet. Ne konuşuyorsun? Nerede, nerede konuşuyorsun? konuşuyorsun? Sonucu ne olacak? Sonucu buna? ne olacak? Bu bir sıkıntı. Yani bu da demek ki bir sorumluluk. Yani ne, ne konuştuğumuzun ne sorumluluğu var. Nerede konuştuğumuzu Seçmeniz gerekiyor. Ve sonuç ne olacak? Ne olacak? Yani nereyi hedefliyorum ben? Ben boşalmak istiyorsam Ümmeti Muhammed'in boşalacak adam e, kadrosu yok şu anda. Evet. Bağdat değil burası. Evet. Harun Reşit zamanında değiliz. Değilsin, evet. Zor bir gün yaşıyor. Ümmeti Muhammed tarihinde bu kadar zor zaman yaşamadı. Yani ben bir hoca efendiye dedim ki, e, o da hadisler üzerine su edep diyeceğimiz, en hafif su edep diyebiliyorum. Daha basit bir kelime bulamıyorum. Evet. su edep konuşuyordu. Dedim ki, şu bahsettiğin şeyler dedim. Ümmeti Muhammed'e Senin dediğini yüzde yüz kabul ettik ne getirecek? ne getirecek bana bir söyle yani. ee. Ne olacak dedim ya Bir gün hocam Bir Medresede ders maddesi Varmış Ben de medresede hoca efendi ziyade gidecektim Dersi bölmeye kalklar Dedim ki ayıp olur dedim caiz olmaz Ben de ders dinleyeyim dedim Nereden katıldım ders hocam Nereden katıldım? Rahat da duramıyorum Şimdi konuşu. Maturidiler ve eşarilik Derste evet. bir 60-70 tane 5 yaş ile 45 yaşı arasında talebeler var evet. Hepsi sarıklı 5 yaşı ile 45 yaşı arası çocuklar Hoca efendi ders yapıyor Maturidiler ve eşariler arasında Bir mesele var Kadından peygamber olur mu? Bunu konuşuyorlar evet. i̇şte Eşariler demiş ki Kadından peygamber olur Maturidiler demiş ki Olmaz veya tersi ...sonu da diyor ki... ...ikisi de bundan sonra peygamber gelmeyecek... ...şimdiye kadar da kadın peygamber gelmedi... Evet. ...buna ittifak ediyorlar... ...kadınlardan peygamber yok... Evet. ...bundan sonra da peygamber yok... ...ki kadın olsun veya erkek <gülüyor> bundan olsun... ...bundan sonra da gelmesi mümkün değil... ...yok bunun da bir sorun yok... Evet. de bir sorun yok... ...hocam ben girdiğimde... ...dedim ders ne kadardı... ...dediler 10 dakikalıktı... ...yarım saatte ben dinledim bu dersi... Evet. ...ayetler, hadisler... ...dosyalar gibi geliyor... ...sen oğlum şu ayeti oku... ...işte filan ayeti oku... ...hiç onunla ilgisi olmayan bir ayet... ...uzaktan bağlantı kurulacak... ...neyse... ...belki maturidi'yi ilk defa duymuş... ...şey eşariyi ilk defa... ...o talebeler al. duymuştur... Duymuş mudur? ...çünkü maturidi'yi duymadan... ...derse başlamaz... ...önce bir maturidi <gülüyor> olması sağlanmıştır onun orada... Evet. ...hoca efendiye dedim ki... ...benim gitmem gerekiyor dedim... Ee, sizinle de iki dakika konuşmam lazım dedim Bir teneffüs yapacak mı bu talebeler Bitti dersimiz dedi güzel Dedim hoca efendi Seni sevdiğimi hürmet ettiğimi biliyorsun Bana Allah rızası için Rahatlat beni çıldıracağım ben ya Kadınlardan veya erkeklerden Peygamber gelecek mi demek istiyorsun sen dedim ya <gülüyor> Senin Hatimin nebiyin imanın yok mu dedim ya E dedi öyle bir şey olur mu dedi Şimdiye kadar kadın peygamber oldu mu hiç dedim. E yok dedi. E peki ne tartışıyorsun Ümmet-i Muhammed'in hiçbir derdi? Millet kökten <gülüyor> iman etmiyor ya. Siz ne konuşuyorsunuz? 2000 yılında bunun ne anlamı var? Dedi ki ama dedi ayeti celile <gülüyor> e, Meryem annemize dedi e, Allahü Teala dedik ki, diyor dedi. Vahiy olmadan nasıl dedi ona. Sana ne dedim nasıl dediyse dedi ya. <gülüyor> Ya bunu çözsen ne olur Çünkü. Yani Meryem'de şüphemiz mi var Allah evet. onunla konuştu bunda şüphemiz, şüphemiz mi, var? mi var Sen yarın dedim İsa'yı O doğurmamış olabilir de diyeceksin dedim İrdelemeye başladı Bir irkildi Ya Nurattin dedi Yani dedi çok kötü bir söz söyledin Bize imansızlıkla itham ettin dedi Niye dedim İsa'dan da şüphe edersin diyorsun dedi Kardeşim öyle bir kulvardan Yürüyorsun ki sen seni İsa'yı doğurdu mu doğurmadı mı demeye götürecek bu sonunda. Ya e dedi ki kitaplarımızda var ya Kitaplarında olabilir ya. Bağdat'ı istila etmiş mutezilisi bilmem neyse onlara cevap vermişler. Şimdi bizim derdimiz başka. Laiklik bütün mutezililik tehlikesinden daha tehlikeli. Her türlü dinimizi kökten sallamaya çalışıyorlar. E sen bu konuyu niye gündeme getiriyorsun derken çıkarken dedi ki şu İsa meselesi pahalı olacak haberin olsun dedi. <gülüyor> e dedim helalleşelim dedim yok dedi benim için pahalı olacak dedi kucakladı beni evet. e çok hoş oldu dedi ki gel dedi talebelere dedi bu konuyu sen toparla dedi olmazı senin prestijin sarsılır o zaman evet. çünkü ben seni ezmiş olurum dedim ama bir ders yap de ki gençler sadece fikriniz açılsın diye bunu kabul edin görüyorsunuz ki faydası yok bunun. Evet. Ee, biz sadece Rabbimiz peygamberlere iman edin dedi. Vahye iman edin dedi. Ettik. Selamun aleyküm. Bizim işimiz bitti dey dedim. Toparla. Çünkü sen de senden sonrakilere bu tartışmayı bırakıyorsun. O arada feminizminden e, sekülerizmine kadar ne kadar illet e, rezillik varsa dünyada ümmeti Muhammed onları silip götürüyor. Kadın konusunda bir şey yapamıyorsun. Sekülerizm konusunda bir şey yapamıyorsun. E sen hala 3000 sene önceki konuları Gereksiz konuları tartışıyorsun Bu konu seni peygamberlik konusunda tereddüde götürüyor Çünkü evet. kafaları sulandırıyorsun ee, Öbür taraftan e, En temel akide konularından e, Bir tereddüt oluşturuyorsun Çünkü insanın kafası Çok ceval bir yapı evet, evet. Bir fitne sen soktun mu Gerisini getiriyor, getiriyor beraberinde. Evet. E, Bu sebeple hocam e, hoca efendilerin ikinci nokta olarak da Neyi konuştuklarına dikkat etmeleri gerekiyor Nerede konuşuyorsun Mesela bu Kine bahsettiğim mecliste hususi inceledim 5 yaşında çocuk vardı hocam Okula gitmemiş orada hafızlık yaptırılıyordu 45 yaşında da insan vardı Hepsi cübbelerini giymişler Oturmuşlar Hepsi talebe ciddiyetiyle oturuyorlar Bu dünyada hocam Peygamber Efendimiz bile Sallallahu Aleyhi ve Sellem beş yaşındaki çocuklarla 45 yaşındakilere aynı ustupla konuşmaya cesaret edemedi. Çocuklara kendi lehçesiyle konuştu. Yani yani çünkü farklı şeyler, zulüm, algı, zulüm şeyler, hocam. 45 yaşındaki zulüm, beş yaşındaki zulüm, hangisini alacaksın? Efendimiz niye çocuklarla farklı konuştu? Evet. Niye onlara yavrum diye hitap etmeye başladı? Yani onlara onlara konuşması ben Peygamberim. Anlarsanız anlayın, anlamazsanız bana ne? Diyebilir miydi? Evet. İşte e, beyan vazifesini ne kadar var. alacaksa onu konuşuyor yani. E, bu sebeple hoca efendilerin neyi konuştuklarını gündeminde ne var? Evet. Ya kitaplarımızda var. İyi de bu kitaplarda acil konularım var benim. Sonra olur konularım var. Namaz kılmayan bir adam'a ben sakalın önemini mi anlatacağım? Sakal bırak. Sakal bıraksa ne olacak namaz kılmayan? Yani ne şeref... öyle bir gündem? E, tefrik etme e, hassasiyeti de yok hocam. O zaman hocam, hoca efendi yetiştiren alimler hangi dünyada yaşadığını da evet, öğretsinler hoca mesela, efendilere. Yani, evet. Hangi dünyada bunlar iş yapacaklar? Evet, hangi dünyada konuşuyorsun? Hangi, hangi dünyada, dünyada meselelere bakıyorsun? Yani e, gidip de e, mesela köy yerinde e, Türk kullanmanın önemini anlatamazsın herhalde. Evet. Hatta şehirlerde. Kuyu fıkıh diye bir ders anlatmaya da gerek yok. Kuyu yok mesela, çünkü şehirde. <gülüyor> Kuyu diye bir şey yok. Su hükümleri diye bir hüküm anlat. Şişe suyu güneşte kalırsa pet şişede bunu anlat. Sakıncası var mı yok mu diye. Kuyu suyu. Mesela şehirde çocuk tavuk ve gübre ve kuyuya tavuk düşmek. Nedir bunu anlamıyor çocuk. Tabii. İki saat önce köy filmi izletmen lazım. Bunda. Böyle bir şey var dünyada. O, ne? Yani neyi konuşuyoruz? Nerede konuşuyoruz? Ve... Sonuçlar. Sonuçları ne olacak bunu Ne getirecek bu Belki en çok bunun üstünde de durmak lazım. Elbette şimdi senin konuştuğun söz Tefrikaya yatırım oluyorsa Mesela evet Ben çok hassas bir örnek vereceğim Hocam şu dünyada Rabbimden Temennilerimden kabul buyurursa Ahirette Ömer bin Hattabla beni bir buluştursun Şöyle bir göreyim yeter diyorum Niye ya hocam Ya ne bileyim içimde böyle bir Ömercilik var işte <gülüyor> Ebu Hanife de Görmeden cennet bana dar gelir geliyor bana. Böyle Aha. bir oturup çay mı içeceğiz? Ne yapacaksak evet, orada inşallah. Güzel. Böyle bir hasretim var. Ama ben hiçbir dersimde, hiçbir talebemle otururken Ebu Hanifecilik yapmadım. Evet. Önümüzde duran büyüklerimizden biri elimiz Ebu Hanife'nin eline tuttuk. Bilin kıymetini diyorum. Evet. Tutsaydım İmam Şabiye benim için aynıydı. Tabii bana Şafii ya da bir, birilerimiz İmam Şafii'nin elini tutuyorsa öyle mübarek mi? olsun. Yani. Ha benim elim ha onun eli. Evet. Eğer hocalarımız, bizim imamımız Ebu Hanife ha diye başlıyor da bu İmam Malik'in e, seviyesinin bir puan düşmesine neten oluyorsa bu batıl. O intibağı işte, veriyorsa. Neticede bunu getiriyorsa, anlatım tarzımız. Diğerleri yok imamımız Ebu Hanife tarzındaysa bu mezhepçiliktir, İslam'ı bölmektir, gelecek nesillere tefrika bırakmaktır. İmamlarımızdan Ebu Hanife diye başlıyorsak hak bir iş yapıyoruz. Evet. Ki bu olmalı. Dört imam değil, yedi yüz imam da olsa barındıracak kadar büyük bir ümmetimiz var tabi, elhamdülillah. Tabi, elhamdülillah. Mezhebin çokluğunun bir zararı yok. Ufkumuz büyük. Biz insanlık evet. ümmetiyiz hocam. İsrailoğulları gibi Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmedi bizim peygamber. Kainat çaplı bir peygamberin mirasına dört imam anca yetiştiler zaten. Yetişemediler belki de bir kısmına. Ama bu ne Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh seviyesinin düşme nedeni olmalı. Yani bırak sen ona öbürleri de var. İşte bulduğunu al. Market gibi İlim almak olmalı Ne de Ebu Hanife'yi alacağım diye Ahmet bin Hanbel'e Yan gözle bakmak olmamalı Ümmetim evet. diye bakıyorum Ümmetimin ne gibi Kabe'nin dört duvarı var Hangisinden tutsam Kabe'ye tuttum işte Allah, evet, Allah. Tabii, evet. Hangisinden tuttuysam tuttun. Önemli olan Kabe değil mi evet. Aynen bunun gibi Önemli olan benim dinimi şeriatımı öğrendiğim peşinden gittiğim bir babalık yapacak... ilim babalığı yapacak biri lazım... bana Rabbim Ebu Hanife'yi nasip etti... başımın üstüne koydum... ama var Ebu Hanife... gerisi yok... Hiç tarzındaki evet. uslup... Müslüman nesillere... bölünmüşlük mirası bırakıyor... bu ümmete... bölünmüşlük açısından... bir katkıda bulunan... kıyamet günü hesap verir... yeteri kadar bölünmüşlüğümüz... sıkıntımız var bizim... Evet. Çok Mezheplerin önemli. bulunması değil bizim sorunumuz. Mezheplerin sömürülmesidir sorunumuz bizim. Evet. Mezep sömürücülüğü yapılırsa sorun olur. Yoksa mezhepler nimet üstüne nimet elhamdülillah. Olmasaydı mezhepler kim bilir ne kadar donuk bir İslamiyet karşımıza çıkacaktı bizim. O sebeple Hoca Efendilerimiz konuştuklarının, anlattıklarının sonra ne olacağını çok iyi tefekkür etmeleri gerekiyor. Ne bırakacak bedeli ne olacak bunun Ya da kaça mal olacak diyelim ana, halk evet, evet, çok Kaça önemli. mal olacak çok. Konuşurken eser yazarken Hatta e, Zikrederken Överken aynı şey Tasavvufta da geçerli Mesela tasavvuf ince dokumak demektir İnce dokumak Diğerlerini yok saymak olduğu zaman bu da sakıncalı Bizim Altınoluk da grup nefsini Bahsettik evet, evet. Grup nefsinin terbiyesi Bu mezhep açısından da Tarikat açısından da Aynı hassasiyeti gerektiriyor Yani onu bir nefsi e, Böyle benin yükselişi Egonun en yükselişi hali Getirmemek gerekiyor tabi Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabının dışında Yüzde yüz garantili kimse yok ki Evet. <gülüyor> Varsa bir bunlar evet. var Dolayısıyla ...kendimi övsem riya olacak... ...grubumu övüyorum... E, ...bu da bir gizli riya... Evet. Yani, ha ben kendimi övdüm... Ha ...grubumu övdüm... ...sonunda ekmek bana geliyorsa mesela... ...halk <gülüyor> e, ifadesiyle... ...netice ne olacak konuştuğumuzdan... ...çok evet. önemli... ...hangi konuyu konuştuğumuz önemli... ...biz Buhari'yi konuşma zamanında mıyız ya... ...ne Buhari'si kardeşim... ...imanın kökleriyle oynamaya başladı insanlar... ...şeytan daha derin işlerle uğraşıyor... ...dolayısıyla... ...seçtiğimiz başlık çok önemli, acil bir konu olmalı bu. Ee, bizim nerede bunu i̇şte televizyonda konuşuyorsun mesela televizyonda kim olduğu belli olmayan e, Binbir renge hitap ediyorsun. Evet. Binbir, binbir. evet. Ya onun mesele diyor ki bazı hoca efendiler işte istişare yaptığımızda e ben onu kastetmedim. E, programa benden habersiz koymuşlar onu. Ya, i̇nsaf hocam yani sen bir kere salmışın kendini onlar da İstedikleri bir kullanmışlar Yani şimdi hakikaten Mesela bir televizyon programında Size oradaki Moderatör soru yöneltiyor Sorabilir, onun yani, işi sorabilir. yani siz o soruyu bile Seçerek cevaplandırmanız gerekiyor Çünkü yani siz başka Bir sorumluluktasınız. eğer İslam üzerine konuşuyorsanız Değil mi hocam? Yani... Şimdi mesela Düşünün gibi hoca efendi diyor ki Moderatörü e, Bu konu televizyon konusu değildir Evet. Bunu, bunu ben sakıncalı görüyorum dinime zarar verir bu hassas bir konudur desin 3-4 kere hoca efendiler böyle yapsa hocalara sorulur sorular sorulmaz sorular evet. diye bir ölçü evet. çıkacak ortaya. Aynen, öyle, her sorduğuna ya evrilip çevirip şey yani aslında dinimiz bu konuda çok hassas ama işte ne yapalım affedin dinimizi der gibi bir kılıbık uslup çirkin bir şey. İkincisi vurup dağıtıp orada kamerayı bile neredeyse stüdyodan dışarı atacakmış gibi fırtınala. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Çünkü seyir edenler de hocam yani oradaki moderatöre hitap etmiyorsunuz sadece. Etmiyorsunuz. Yani bütün o, insanlar ya yanda ediyor. duruyor karşınızda evet. halk var. Halk var karşınızda. O nasıl algılayacak? Yani onu dikkate almak gerekiyor gerçekten. Yani bir başka mesele de hocam toplumumuzda kadın erkek savaşı var. Etlik savaşlar var, mezhep dedikleri işte şucular, bucular diye savaş var. İslam'ın iç ayarları diyeceğimiz tasavvuf olanlar, olmayanlar diye farklı cepheler açılıyor. Bunları da düşünmek lazım. Bunların neresine gidecek bu söz? Mesela sadece erkeklere sitem bir konuşma yerine erkekle kadını dengeli anlatan bir konuşma. Mesela tasavvufta yanlış filanca şey var deme hakkı bir alimin. Ama... He. Da sohut da filanca şeyi beğenmedin diye kökünden imha et o zaman İslam kalmadı ortada. Evet. Yani filanca'nın sözü yanlış demek başka yani şey. İki dakikamız var. <gülüyor> <gülüyor> su gibi aktı bir saatimiz su gibi aktı. Her halükarda hocam. Biraz konuşuruz bu mevzuyu. İnşallah. Belki mesela geldiğimiz son nokta yani diyelim artık kitle e, iletişim araçları yani radyo, televizyon. Oradaki belki... Ben o, burada bir müsaadenizle sunumu... bir ayırım yapıyorum evet. hocam. Çünkü sizin saatiniz geldi mi siz artık e, evet. onu bırakmayacaksınız anlaşılan. Hocam, e, herhalde Allah'a davet eden davetçilerle alimleri ayırmak lazım. İlim adamı, kamera adamı değildir. Davetçi başka biridir. Hasan elbenna rahmetullahi alim değildi. Ama... İslam hoparlörü gibi bütün dünyaya yayıldı. Yani alimle ilme davet eden başka kadrodur. Bugün Ulamamızın büyük alimlerin kameraların önünde söyleyeceği çok şey olmaz. Onlara talebe lazım. Hocam bunu bunu da konuşalım. konuşalım Davetçiyi hocam. de konuşalım. Evet. Artık yani bir yerde ilim adamı da davet ediliyor böyle kitle iletişim aracına. Davetçi de davet ediliyor. Belki hepsinin de nasıl oralarda... e Nasıl olacak? Yani alimlerin de davetçi uslubu bilmeleri ha. gerekecek. İşte onları da o uslubu Onu... üzerine de konuşalım inşallah. Daha sonra i̇nşallah. ben çok önemli bir konu olarak değerlendiriyorum. Allah razı olsun. Amin. Evet, değerli dinleyiciler bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere